Kopenhag iklim zirvesine 59 gün kaldı. Hafta başında başlayan uluslararası hava yolları konferansının sonunda konferansa katılan tüm hava yolu şirketleri, hükümetlerin sera gazı salımlarını azaltmak için yanlış yolda olduklarını söylediler. Hükümetler şu anda karbon salımlarını azaltmak için karbon ticaretine güveniyor. Oysaki karbon ticareti yeterli ve doğru bir çözüm değil. Çünkü bu yolla yalnızca uçuş süresi boyunca uçağın ve yolcuların karbon ayak izi azaltılabilir. Hava alanları, hava navigasyon sistem sağlayıcıları, uçak imalatçıları ve benzin sağlayıcılarla ilgili önlem alınmamış oluyor. Bu da koskoca bir zincirin yalnızca bir halkasını sağlamlaştırmak anlamına geliyor. Katılımcılar karbon ticareti yerine hava trafiğinde kontrol yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece 2050'de karbon salımları %40 azaltılabilecek. Ben de diyorum ki neden her ikisi de olmasın? Siz siz olun, mümkün olduğu kadar az uçun. Uçuyorsanız da bunu bir şekilde telafi edin. Biloxi Çitimacha kabilesi Amerika'nın yerlerinden. Yüzyıllardır Güney Louisiananın yakınlarında bir adada yaşayan bu kabilenin günümüzdeki üyeleri ise iklim değişikliği nedeniyle çok zor durumda. Kabile şefi Albert Nakin kabilesinin atalarından kalan toprakları terk ederek göç etmek zorunda olduğunu açıkladı. Bu kararı geçtiğimiz 6 yılda tam 5 kez sel nedeniyle evlerinin yerle bir olması nedeniyle aldılar. Seller nedeniyle zaten kabileden birçok ailenin ayrıldığını ve toplam 25 ailenin halen adede yaşadığını anlatan Nakin, eğer hükümet destek sağlarsa eyaletin başka bir ucunda 60 ev inşa edeceklerini, böylece önceden taşınan kabile üyelerinin de kabileye geri dönebileceğini açıkladı. Biloksi Çitimaca kabilesi, iklim değişikliğinden çoktan acı çekmeye başlamış insanların, Küçük bir kısmı. Birleşmiş Milletler'in Dünya Bankası ile birlikte hazırladığı göç raporuna göre 2050 yılına kadar tam 250 milyon kişi topraklarını terk ederek göç etmek zorunda kalacak. Raporda da belirtildiği gibi çok ciddi ve çabuk önlemler alınmadığı takdirde dünya iklim mültecileri ve bizim için kabus olacak. Sadece insanlar değil kutup ayıları da isyan ediyor. Alaska'daki petrol şirketlerinin kazı yaptıkları analığını genişletmelerine kutup ayıları da karşı çıkıyor. Petrol aramaları nedeniyle eriyen ve batan buzullardan kaçmaya çalışan kutup ayıları toplanıyor. ABD Balıkçılık ve Vahşi Yaşam Kurumu 2008'de petrol arama faaliyetleri boyunca tam 313 kutup ayısı görüldüğünü, bununsa 2000 yılındakinin tam 4 katı olduğunu açıkladı. Yetkililer yaşam alanları kirletilen kutup ayılarının yaşayacak başka bir yer aradıklarını ancak kaçacakları tüm alanların petrol arayanlarla dolu olduğunu belirtiyor. Suçlu, ayağa kalk. G8 ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, İtalya ve Rusya Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Anlaşmasını ihlalden ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını elinden almaktan suçlu bulundu. Davacılar ise Bangladeş, Endonezya, Nepal, Filipinler ve Tayland'dan yaşayan 5 çocuktu. Sembolik niteliğe sahip Uluslararası Dünya Adaleti Mahkemesi G8 ülkelerine karşı açılan davada davacıları haklı buldu ve bu ülkelerin tüm insanlığın nesiller arası zararına sebep olan gezegeni kötü kullanma suçunu işlediğine karar verdi. Davada Tayland Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 3 hakim, Beş çocuğu tanık olarak dinledi. Tanıklar iklim değişikliğinin hayatlarını nasıl etkilediğini anlattılar. Hepsi su yokluğu ve sel felaketlerinden, bunların yol açtığı yerel kavgalardan bahsetti. Hakimler suçlu bulunan devletlerin gelişmekte olan ülkelere ve uluslararası kurumlara finansal yardımda bulunmalarına ve eyleme geçmelerine karar verdi. Bir başka jüri, Nobel Ödülü Jürisi Obama'ya Nobel Barış Ödülü verdi. Umuyoruz ödül iklim değişikliği ile mücadelede Obama'ya cesaret verir ve vizyonunu hareketi geçirir. Yoksa boş yere verilen bir ödül olacak. Obama'nın İstanbul ziyaretinde eylemciler Boğaziçi Köprüsü'nden Obama'ya barış için iklimi kurtar mesajı vermişti. Bakalım Obama ödülü hak edecek mi? İngiltere'den gezegenin geleceği için güzel bir haber geldi. Bu aynı zamanda eylemcilerin başarı öyküsü. King's Termik Termic Santrali 3 yıldır başta Greenpeace olmak üzere birçok eylemcinin yüzlerce protestosuna sahne olmuştu. 2 yıl kadar önce 6 Greenpeace eylemcisi Santral'in 200 metre uzunluğundaki bacısını tırmanmış ve Santral'in çalışmasını durdurmuştu. Bunun üstüne şirket eylemcilere 30 bin poundluk bir tazminat davası açmış, jüri ise Santral'in çevreye ve insanlara verdiği zararın çok daha fazla olduğuna hükmederek davanın düşmesine karar vermişti. Bu olaylardan sonra hükümet, Ekonomik kriz bahanesiyle elektrik ihtiyacının azaldığını ve bu santrale gerek kalmadığını açıklayarak termik santrali kapattığını duyurdu. Bir gitti, geriye çoğu kaldı. Bütün iklim düşmanları tek tek devrilene kadar gezegenin geleceği için geri sayım devam ediyor. Kopenhag İklim Zirvesi'ne son 59 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.